Merhaba. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 50 yılın en ağır kuraklığı yaşanırken Rusya'da da geniş alanlar yağış alamadığı için kavruluyor. Muson yağmurları Hindistan'ı beklendiği kadar sulamadı ve Güney Amerika'da da yılın ilk bölümündeki yağışlar tahminlerin altında kaldı. Bunun sonucunda birçok tarımsal ürün bozuldu ve bazı tahılların fiyatları 4 yıl önce yaşandığı gibi yine tırmandı. Bu yılda yağış azlığı hatta yokluğu gıda alanında yeni bir pahalılık krizine doğru gidildiği kaygılarını peşi sıra getirdi. Hükümetler tarım politikalarını köklü bir şekilde gözden geçiriyor ve çiftçilere verilen destekleri geri çekiyor. Tahıl fiyatlarındaki artışın kalkınmakta olan ülkelerde yoksulluk içinde yaşayan ve yiyecekleri için ham gıda ürünlerine ihtiyaç duyanlar üzerindeki etkisinin büyük olacağı belirtiliyor. Dünya Bankası'nda görevli tarım ekonomisi uzmanı Mark Sadler, Dünya nüfusu 9 milyara yaklaşıyor ve insanların beslenmesi gerek. Bu, yüzyılın en önemli sınavı. Karşımızdaki sorun yapabilir miyiz yapamaz mıyız değil, Mutlaka yapmamız gerekiyor diyor. İsrail'de mukavvadan üretilen bisikletin ulaşım alışkanlıklarını kökten değiştirecek bir devrim olup olmadığı konuşuluyor. Trafik sorunlarını aşamayan büyük şehirler için de ulaşıma kaynak ayıracak ekonomiden yoksun olan Afrika ülkeleri için de çözüm olabilecek bu fikir, dünyanın en ucuz bisikletini üretmeye karar veren 50 yaşındaki Isar Gafni'ye ait. Amatör bir bisiklet sever olan Gafni Yıllardır kurduğu mukavvadan imal edilmiş bir bisiklet sürme düşüne, 4 yıllık bir çalışmanın sonunda kavuşmuş. Bu bisikletin normal bisikletlerden bir farkı olmadığını söyleyen Gafney, basın tanıtımında birkaç ay içinde seri üretime geçmek planladıklarını da kaydetti. Gafney'in iş ortağı Nimrod'elmiş, gerek mukavvadan yapılmış bisikletlerin, gerekse diğer tekrar dönüştürülerek imalat sanayinde kullanılan ürünlerin günümüz ticaret dünyasını da kökünden değiştireceğine inanıyor. Kanada, 2012 yılının sonunda 6400 MW'ın üzerinde rüzgar enerjisi kapasitesine sahip olacak. Kanada Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, rüzgar enerjisinin Kanada'nın elektrik üretimine katkısı 2012 yılı sonunda yaklaşık %20 oranında olacak. Her yeni 1000 MW rüzgar enerjisi, 2,5 milyar dolar yatırım, yılda 10.500 kişi istihdam ve 300 300.000'in üzerinde konut için temiz enerji anlamına geliyor. Kanada, 5 şirket tarafından hazırlanacak projeleri değerlendirerek, 2012 yılının sonunda 6400 MW'ın üzerinde rüzgar enerjisi kapasitesine sahip olacak. Bazı gazetelerde küresel ısınmanın durduğuna dair yayınlanan spekülatif haberlere Yeşil Gazete açıklık getirdi. Yeşil Gazete editörleri, küresel ısınmanın bir tehdit olmadığının, hatta ısınmanın durmuş olabileceği iddialarının dile getirilmesine karşılık, 20 yıldır her sene yapılan zirvelerle çözüm aranan iklim değişikliğinin kamuoyuna nasıl yanlış yansıtıldığını irdeledi. Güney Kutbu'nda iklim değişikliğinin buz kütlesini arttırdığına dair haberlerin kaynağında Antarktika'nın her 10 yılda %1 oranında buz kütlesini arttırmış olabileceği ihtimali var. Ama buna karşın Kuzey Kutbu yalnızca Eylül ayında tüm yüz ölçümünün %5.7'sini kaybetmiş durumda. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünden Profesör Doktor Levent Kurnaz da Güney Kutbu'ndaki buz artışının küresel ısınmaya bir etkisi olamayacağını söyledi. ABD'li bir yenilenebilir enerji şirketi, tasarımını yaptıkları yeni siyah lamine filmler ile güneş panellerinin daha verimli duruma geleceğini ve daha estetik görüneceğini açıkladı. Cool Black adlı ürünün hem daha kolay monte edileceği hem de ısı kaybını engelleyeceği belirtildi. Bursa Keles'te Kozağıcı bölgesinde yapılacak termik santralin 9 köyün kamulaştırılmasına yol açacağı ifade edildi. Bursa Olay Gazetesi yazarı Ahmet Emin Yılmaz, Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın Bursa Milletvekillerine verdiği briefingi gazetesinde yazdı. Yılmaz ilk kez 6 yıl önce gündeme geldiğinde köylülerin tepkisi ve ÇED raporu alınamadığı için iptal edilen Termik Santral projesinin KELES'te bu kez yapılacağını, devletin bu kararını Enerji Bakanı Yıldız'ın Bursa Milletvekillerine açıkladığını yazdı. Bir muhalefetten toplam 8 vekilin katıldığı toplantıda CHP Bursa Milletvekili İlhan Demiroz, Bakan Yıldız'a yer altındaki kömürün çıkarılması için kiraz bahçelerinin ve dokuz köyün kaldırılmasının doğru olmayacağını, termik santral kurulmasının uygun olmayacağını söyledi. Yılmaz, Bakan Yıldız'ın ise ihale kararının alındığını söylediğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sinop'a kurulması planlanan ikinci nükleer santral için yarışan Japonya, Kanada, Güney Kore ve Çin ile 3. nükleer santrale yönelik müzakerelere başladıklarını söyledi. Yıldız, 3. santralin yeri belli değil ama yer tespitiyle ilgili alacağımız danışmanlık hizmetleri 2. santrali müzakere başlıkları arasında. Yerin tespiti konusunda belki de 2. santrali alacak firma ile halletmemiz söz konusu olabilir, dedi. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.